Buyurun sorunuzu alalım İki akşam namazı arası Kaza namazı olabilir mi? Hı yani hocam. mezheplere göre Kızılmaz diyenler var mı? Başka sorunuz var mı? Hayır, teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler diyoruz. Efendim, ikindi ile e, akşam namazı arasında kaza kılınabilir bir istisnası var. Biliyorsunuz güneşin batmasına 40-45 dakika kala keraat vakti giriyor. O keraat vaktinde kaza kılınmaz. Nafile de kılınmaz. O vakitte eğer kılınmamışsa sadece o günün o günün ikindi namazın farzı kılınır. Onun dışında nafile veya kaza kılınmaz. Ama evet. keraat vakti girinceye kadar kılınabilir. Bütün mezheplere de böyle. Evet yani bir ihtilaf yok. Yok evet.